Hititler. Hititler ile ilgili bilgilerimiz daha bu yüzyılın başlarına dayanır. 19. yüzyılın sonlarına kadar Hititlerin tarih içindeki konumu bilinmiyordu. Gerçi Mısır metinleri ve Tevrat bir kavimden söz ediyordu ama bu kavmin Anadolu kökenli olabileceği kimsenin aklına gelmemişti. İç Anadolu'nun ilk çağ tarihi ile ilgili araştırmalar, 1800'lü yıllarda buraları gezen Charles Texer, William Hamilton gibi gezginlerin izlenimlerinden öteye gitmemiştir. Daha sonra Yozgat Tabletleri adı verilen Boğazköy Arşivine ait eserler bulunmuş ve ünlü Çek bilgini Hironzi tarafından 1917 yılında çözülmüştür. Bu tabletlerde Anadolu'nun bu bölgesinden Haddi Ülkesi diye söz edildiği görünüldüğünden bu uygarlığı yaratanlara Tevrat'taki isimle de uyuşturarak Hititler denmiştir. Hititleri tanımak, Anadolu uygarlığını, hatta Anadolu'nun bugününü tanımak demektir. Anadolu toprakları üzerinde Hititlerin mirasçısı olan bizler bu kültürü tanıdıkça, inançlarını öğrendikçe bugünkü kültürümüzü daha iyi anlayabiliriz. Hattiler Hititleri incelemeye başlamadan, Hitit göçlerinden önce aynı yerlerde uygarlık kurmuş olan ve Hititleri büyük ölçüde etkilemiş olan Hattı uygarlığını incelemek gerekmektedir. Yaklaşık M.Ö. 2500-1700 yılları arasında Anadolu'da büyük bir uygarlık oluşturmuş haddiler hakkında bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Hattiler, Anadolu'nun yerli halkı olarak kabul edilmekle beraber göçlerle geldiklerini savunanlar da vardır. Yapılan araştırmalar Hititlerin uygarlık ve inanç bakımından haddilerden oldukça etkilendiklerini ortaya koymuştur. Hititler kendilerini başka isimle anmalarına rağmen ülkelerine haddi ülkesi demeleri ve din ile ilgili tabletlerde rahibin haddi dilinde konuştuğunu belirtmeleri bu etkiyi göstermektedir. Ayrıca özel isimlerin birçoğu da haddi dilinden gelmektedir. Hattı uygarlığına ait en önemli eserler Alaca Höyük'te bulunmuştur. 1935'te Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde başlayan kazılarda Bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen güneş kursları, heykelcikler, altın kupalar gibi birçok eser bulunmuştur. Yapılan kazılarda ölülerin cenin vaziyetinde bulunması, toprak ve yeniden dirilme kültlerinin varlığını, dolayısıyla ana tanrıça kültünün varlığını göstermektedir. Bir başka buluntu yeri de Tokat tepedir. Burada da ana tanrıçaya ait idoller ve tören zilleri bulunmuştur. Ancak buluntuların büyük bölümü 1950'li yıllarda yurt dışına kaçırılmıştır. Hattilere ait süsleme ve bezeme şekillerinin Anadolu'nun birçok yerinde görülmesi, bu uygarlığın ne kadar yayılmış olduğunu ve önemini göstermektedir. Hatti halkı hayvan biçimli tanrıların kültünü geliştirmiş, özellikle de boğa en önemli simge olmuştur. Boğa güneş ve gökyüzüyle ilişik olarak gösteriliyor. Buna göre boğa en büyük gök Tanrı'yı temsil etmektedir. Hititlerin egemenliğinden sonra, hattı uygarlığı, Hitit uygarlığı içinde yaşamaya devam etmiştir. Hititlerin kökeni Anadolu uygarlıkları içinde en önemlilerinden olan Hititlerin kökeni, hala tartışmalıdır. Ancak Hititlerin, Anadolu'nun yerli halkı olmayıp, dışarıdan geldikleri kesindir. Aslında Hitit diye andığımız bu halkın kendilerine, nesi dili konuşan, Nesili dediklerini biliyoruz. Batı dünyasındaki bilim adamlarının üzerinde anlaşmaya vardıkları nokta, Hititlerin Hint-Avrupa kökenli bir kavim oldukları yolundadır. Konuştukları dil ve ataerkil yapısı ve diğer kültür özellikleri de bu görüşü destekler niteliktedir. Ancak Hititlerin nereden göç ettikleri tam olarak açığa kavuşmamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Hititlere büyük önem verilmiştir. Dünyanın kabul ettiği en önemli antik medeniyetlerden olması, bir de Anadolu'da olması, Atatürk'ün bu kavime özel bir değer biçmesini sağlamıştır. Hatta Etibank da adını buradan alıyor. Bu nedenle yine Atatürk, Ankara'nın sembolünü Hititler yapmıştır. Öte yandan bir başka teori de Hititlerin Çerkes kökenli olduğu yolundadır. Bu tezde haddiler söz konusu olduğunda dili ve kültür öğeleri bakımından desteklenmektedir ve olanaksız gözükmemektedir. Ancak daha etraflı araştırma yapılmalıdır. Hitit tarihine bir bakış Hititlerin kökeni sorununa göz attıktan sonra onları Hint-Avrupa kökenli, Kafkaslar yolu ile Anadolu'ya girmiş bir kavim olarak niteleyebiliriz. Hititlerin tarih sahnesinde görülmesi daha öncelere de dayansa krallığın M.Ö. 1660-1630 yılları arasında hüküm sürmüş, Birinci Hattuşili tarafından kurulduğu söylenir. Bu konu belgelere bakıldığında biraz karışıktır. Çünkü Hattuşili de kendinden önce gelen Labarna ve başşehir Kusarada'dan söz etmektedir. Bu dönem ise oldukça karışıktır. Çünkü Anadolu'da yerel krallıklar hüküm sürmektedir. Aslında Hattuşili merkez Hattuşaş olarak krallığı kuran kişidir. Tarihçi Akurgal bu durumu şöyle yazmaktadır. Yazılı kaynaklardan belli olduğuna göre sonuç olarak diyebiliriz ki Labarna adlı bir kral Kussara'da hükümdar olduktan sonra yerine yeğeni de Labarna adıyla ile kral oluyor. Bu ikinci Labarna bir süre sonra idare merkezini başkent olmaya her yönden elverişli Hattuşa'ya naklediyor ve o yüzden de ismini değiştirip Hattuşili adını alıyor. Hattuşili yayılma siyaseti izlemiş ve sınırlarını güneye Bugünkü Suriye'ye ve Batı'ya genişletmiştir. Bir seferde ölen Hattu yerine Murşili geçmiştir. Murşili de babasının yayılma siyasetini izlemiş, Halep'i almış ve Babil'e kadar uzanarak yaklaşık M.Ö. 1550 senesinde burayı da yakıp yıkarak Hamurabi sülalesini sona erdirmiştir. Murşili'den sonra birçok kral gelmiştir. Bunlar için de en önemlilerinden biri Telipinu'dur. Filipino zamanından kalma yazılar hem Hitit tarihine ışık tutmaktadır hem de ilk olarak o krallığın kime kalacağını belirlemiştir. Birinci kadından doğan erkek çocuk kral olur. Eğer birinci kadından bir erkek yoksa, ikinci kadından olan erkek çocuk kral olur. Bir oğlan mevcut değilse, bu durumda ilk doğan kız çocuğu evlendirilir, onun kocası kral olur. Milattan önce 1460-1190 yılları Hitit krallığının büyük krallık dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde en önemli krallardan biri Şuppili e Uymadır. Bu kral zamanında krallık sınırları iyice genişlemiş, Mısırla ilişkiler yoğunlaşmıştır. Bir başka önemli kral da Muwatallid'dir. Milattan önce 1200'lü yılların sonuna doğru Hitit krallığı en parlak devirlerini yaşarken kralın ölmesinden sonra çocuğu olmadığından kardeşi 2. şu Limanı'nın tahta geçmesiyle sarayda karışıklıklar çıkmış. Hatta halk arasında da kaldırmalar olmuştur. Bunun üzerine bir de Kuzey Kavimleri saldırısı eklenince Hitit Devleti dayanamamış, istilalar altında tarihe karışmıştır. Daha sonraları Geç Hitit denilen Beylikler dönemi yaşanmış, Hitit kültürü Güney'de biraz daha yaşamaya devam etmişse de zamanla o da kaybolmuştur. Hitit inançları Bu konu alışkanlık olduğu üzere Hitit dini başlığı altında incelenir. Zaman zaman bu terminolojiyi biz de kullanırız. Ancak bu konuyu genel kuralları belirlenmiş homojen bir din olmadığı için Hitit inançları başlığı altında incelemek daha doğrudur. Hititler belki de Anadolu'nun o dönemdeki mozaiğinden olsa gerek. Her topluluğun tanrısını benimsemiş çok geniş bir inanç silsilesi yaratmıştır. Bu yüzden olsa gerek tabletlerde bin tanrılı ülke diye geçer. kayadaki tanrılar geçidi de bu konu hakkında oldukça iyi bilgi vermektedir. Ancak tanrı isimlerinin birçoğu bize yapılan anlaşmalarda tanrıların tanıklığı bölümünden ulaşmaktadır. Hititler ilk dönemlerinde Hint, Avrupa ve Hatti kökenli tanrıları benimserlerken daha sonraları Hurri hatta Mezopotamya kökenli tanrıları da kabul etmişlerdir. Mezopotamya tanrıçası İştar'da çeşitli adlarla anılmakta ve büyük önem taşımaktaydı. Bu tanrılar ayrıca şahitliğin gerektiği yerlerde de sözleşmelere eklenmişlerdir. Örneğin güneş tanrısı Şamaş bu anlaşmaya şahittir. Veya güneş tanrısının karısı Aya bizim şahidimiz olsun gibi birçok belgede görüyoruz. Hititlerde tanrılar tamamen insanlar gibi düşünülmüştür. Buna göre tanrılar İnsanlara ait duyguları yaşayabilmekte, hatta acıkmakta, susamakta ve hastalanmaktadırlar. Tanrılar ne kadar çok olurlarsa olsunlar aslında belli özellikleri ortak olan tanrılardır. Diğer bir deyişle farklı isimlerde aynı özellikleri taşırlar. Bu bağlamda belli başlı tanrı özelliklerini ortaya koyabiliriz. Hitit inançlarını konu başlıkları halinde incelemek daha doğru olacaktır. Hititlerin Tanrıları Gök Tanrı, Fırtına Tanrısı Hitit panteonunda en önemli tanrı, kuşkusuz gök tanrıydı. Yerel olarak değişik isimlerle adlandırılsa da, Hitit dilinde Tarhu, Tarhuna ya da Tarhunt diye adlandırılıyordu. Aslında Hititler geldiklerinde Hint-Avrupa kökenli bir tanrıları vardı. Şiu ismindeki bu tanrı, Yunanca Zeus ve Latince Deus, Sözcükleri ile aynı köktendir. Bu kök hem tanrı hem de gün ışığı, parlamak gibi anlamlara da sahiptir. Ancak zaman içinde Şiu özel tanrı ismi olmaktan çıkmış ve genel olarak tanrı anlamına gelmiştir. Tanrının isimleri ve sembolleri konusunda Akurgal'dan aşağıdaki alıntıyı almakta fayda vardır. Baş tanrı Hittit metinlerinde genellikle Hatti ülkesinin gök tanrısı, göğün tanrısı, Hattuşa'nın tanrısı, sarayın tanrısı gibi adlarla anılmaktadır. Ayrıca ordunun gök tanrısı, yağmur gök tanrısı gibi adlandırmalara da rastlanmaktadır. Bir tanrının hiyeroglif işareti ikiye bölünmüş bir elipsten oluşur. Önce söz konusu işaret, sonra gök tanrısı demek isteniyorsa ikiye bölünmüş elipsin altına W biçiminde yıldırım işareti yazılırdı. İkisi birden gök tanrısı anlamına gelmektedir. Gök tanrısı ile dağlar, daha doğrusu dağ tanrıları arasında sembolik bir bağ vardır. Aslında bunu dağların gök kubbeyi taşıdığı inancı ile birlikte ele almak daha doğru olacaktır. Daha sonra Yunan mitolojisinde göreceğimiz Atlas efsanesinin ilk şeklidir. Bir Hitit metninde gök tanrının dağ tanrılarını sembolize eden iki erkek figür üzerinde durması bu görüşümüzü güçlendirmektedir. Gök Tanrının en önemli özelliklerinden biri de boğadır. Boğanın Gök Tanrıyı sembolize ettiği düşünülmektedir. Alaca Höyük'te çıkan bir kabartmada kral ve kraliçenin boğa heykeli önünde yaptığı saygı duruşu da aslında Gök Tanrı ile ilintilidir. Çatalhöyük'ten belki de daha eski çağlardan beri önemini koruyan bu sembol, daha sonra Yunan mitolojisinde Zeus'un boğa kılığına girmesinde de karşımıza çıkacaktır. Gök tanrısı aynı zamanda fırtına tanrısıydı. Zaten Anadolu'nun iklimini göz önünde bulundurursak fırtınaların ne kadar önemli olduğu açıktır. Hatta bir fırtına sırasında kral ikinci murşilinin dilinin tutulduğunu öğreniyoruz. Birden hava bozuldu. Gök tanrısı korkunç bir şekilde gürledi ve ben ürktüm. O zaman ağzımda söz azaldı ve söz kesiklik yaparak yukarı doğru çıktı. Yıllar geçince bu, düşlerimde de kendini duyurmaya başladı. Bu düşlerden birinde Tanrı'nın eli bana değdi ve konuşma gücümü bütünüyle yitirdim. Geç dönemlerde gök tanrısının bütün özellikleri fırtına tanrısına geçmiş, Hurilerin fırtına tanrısı Teşup da Hititlerin gök tanrısına eşdeğer bir konuma yerleşmiştir. Teşup için daha çok Toroslar ve güneyinde Suriye'ye kadar olan bölgede kült merkezleri vardır. Tanrıça. Hititlerde tanrı kadar tanrıça da önemlidir. Zaten bunun iz düşümü olarak da Hitit toplumunda kadın erkeğe eş değer konumdadır. Hitit tanrıçası Hattilerde Horusemu, Hurrilerde Hepat diye adlandırılmış tanrıçadır. Hititlerde Arinna'nın güneş tanrıçası Geç Hititlerde Kubaba olarak geçmiştir. Kibele de büyük olasılıkla aynı inancın devamıdır. Bu tanrıça isimleri tabletlerde farklı isimlerde geçseler de aynı özelliklere sahiplerdir. Bir belgede şöyle denmektedir. Bütün ülkelerin kraliçesi, efendim, Arinna'nın güneş tanrıçası. Hatti ülkesinde sen Arinna'nın güneş tanrıçası adını alırsın. Sedir ağacı ülkelerinde ise Hepat adını alırsın. Çoğu kabartmada tanrı ve tanrıça yan yana eşit önemde tasvir edilmişlerdir. Yazılı kayada da bu tanrısal çiftin betimlemeleri vardır. Bunun yanında bu çiftin oğulları da koruyucu tanrı olarak önemlidir. Tanrıçalar arasında en önemlisi kuşkusuz Arinna'nın güneş tanrıçasıdır. Arinna kenti hakkında değişik varsayımlar vardır. Ancak en kuvvetlisi ve arkeolojik delillere dayananı Arinna'nın alaca hüyük olduğudur. Arinna'nın güneş tanrıçası krallığın hayatında da önemlidir. 2. Murşili Uzun zamandan beri ihmal edilen bu kültü canlandırmış ve kazandığı zaferleri buna bağlamıştır. Ben Majeste, babamın tahtına oturduğumda çevredeki bütün düşmanlar benimle savaşa giriştiler. Ancak ben hiçbir düşman ülkesine karşı sefere çıkmadan önce Arinna kentinin güneş tanrıçası ile ilgili bayram törenlerini düzenledim ve ona seslendim. Arinna'nın güneş tanrıçası, benim efendim. Benim yanıma aşağıya gel ve senin topraklarını almak isteyen çevredeki düşman ülkeleri yok et. Ve Arinna'nın güneş tanrıçası sözümü duydu. Bana geldi. O zaman babamın tahtına oturur oturmaz çevredeki düşman ülkeleri on yılda yendim ve onları yere vurdum. Zamanla Hepat gibi başka tanrıçalar da bu derece öneme sahip olmuşlar ve protokolde yerlerini almışlardır. Hayvan tanrılar. Hititlerde hayvan biçimli tanrılar da vardır. Fırtına tanrısının boğa ile sembolize edilmesinden dolayı boğa biçimli kaplar en önemlileridir. Burada bir konu üzerinde daha ayrıntılı durmak gerekmektedir. Birçok yayında boğanın tanrının sembolü olduğu söylenmektedir. Ancak bir Hitit metninde ikinci Muvatalli'nin duası şöyle geçmektedir. Hatti'nin fırtına tanrısının önünde yürüyen boğa şeri. Efendim, benim dua olarak bu sözlerimi tanrılara bildir. Efendiler, göğün ve yerin efendileri, tanrılar, bu sözlerimi ve duamı işitsinler. Buradan anladığımıza göre boğa, fırtına tanrısına eşlik etmekte ve tanrılarla insanlar arasında aracılık yapmaktadır. Böylece kapartmalarda gördüğümüz bu hayat tapınma sahnesi de daha fazla anlam kazanmaktadır. Bu. Yunan mitolojisindeki Hermes'inkine benzer bir roldür. Ayrıca ayı, insan biçimli figürler de Hitit sanatında yer almıştır. Hitit sanatında ilginç bir figür de Sphinx'tir. Sphinx Mısır kökenli olup Suriye yoluyla Hitit sanatına geçmiştir. Kubaba Hitit tanrılarına uzun uzun isimleriyle yer vermemize rağmen Anadolu'daki tarih sürekliliği açısından Kubaba üzerinde durmak gerekmektedir. Büyük Hitit İmparatorluğu zamanından beri en önemli merkezlerden biri de Kuzey Suriye'de bulunan Kargamış olmuştur. Bu dönemde Hitit Krallık ailesinden vasal krallar tarafından yönetilen Kargamış, Hitit İmparatorluğu yıkıldıktan sonra bir geç Hitit devleti olarak varlığını sürdürmüştür. Bu merkezin en önemli tanrıçalarından biri de Kubabadır. Burada büyük saygı gören Kubaba daha sonra Anadolu'da Kibele adıyla anılacaktır. Hititlerde tanrı kültleri. Hitit tanrı kültleri aslında devlet dinidir ve bu kültlerin görevlileri de devlet görevlileridir. Hitit tanrı kültlerinde açık hava tapınakları önemli bir yer tutmaktadır. Günümüze birçok açık hava tapınağı ulaşmıştır. Birçoğunda ne yazık ki defineciler tarafından tahrip edilmiştir. Bunlar içinde yazılı kaya en önemlileridir. Buradaki tanrılar geçidinde 60'dan fazla tanrı ve tanrıça tespit edilmiştir. Tanrıların başında sivri bir külah ve dizlerinin üstüne kadar inen beli kuşaklı bir giysi varken, tanrıçaların başında silindirik bir başlık, üzerlerinde bluz ve pilili etek vardır. Yazılı kayadaki tanrıların büyük ölçüde Hurri, panteonunu gösterdiği gözükmektedir. Hititler tanrıları insan gibi düşündükleri için, Tanrıların evi olarak görülen tapınakların büyük önemi vardır. Tapınaklar tam anlamı ile Tanrı'nın eviydi. İlgili Tanrı'nın ya da Tanrıçan'ın heykeli burada durur ve Tanrı'nın ya da Tanrıçan'ın burada durduğuna inanılırdı. Tanrı heykeli tapınaktayken sadece kral, kraliçe ve seçilmiş rahipler heykelin olduğu odaya girmeye izinliydiler. Başkasının, özellikle de bir yabancının girmesi ölümle cezalandırılabilirdi. Hattuşaç'taki gibi büyük tapınaklar olduğu kadar daha küçük şehirlerde daha küçük tapınaklar da vardı. Genelde tapınağın asıl merkezinde bir avlu ve avluya bakan odalar vardır. Tanrı heykelinin bulunduğu kutsal oda tapınağın arka yüzünde olduğu için iki taraftan da ışık alabilmekteydi. Hattuşaç'taki tapınakta iki kutsal oda vardı. Bunlardan birinin fırtına tanrısının odası olarak diğerinin de, Arianna'nın güneş tanıçası adına düzenlediği düşünülmektedir. Yazılı kaya ise daha farklı olarak açık hava tapınağıydı. Burada bayramlar kutlanıyor ve özel törenler yeni yıl gibi burada düzenleniyordu. Tapınaklar dinsel merkezler olduğu gibi aynı zamanda ekonomik merkezler de olmuşlardır. Buralarda sadece tapınağa verilen hediye ve bağışlar saklanmamış, aynı zamanda tahıl deposu olarak da işlev görmüşlerdir. Tanrılar heykellerle ya da idollerle gösterilebildiğine göre bir de bu objelere ait kültler vardı. Bu heykeller etrafının süslenmesiyle törenle yapıldığı gibi heykel bir arabaya bindirilerek gezdirilip törende yapılırdı. Bunun sonunda tanrı heykeli açık havaya, koruluğa, ormana ya da yüksek yerdeki zıkık taşına götürülmekte ve bu durumda kurban kesilmekte, yemek yenmekte ve oyunlar oynanmaktaydı. Hatti tanrılarına yapılan törenler, diğer tanrılara yapılan törenlere nazaran daha neşeli geçmekte olup, dans, eğlence, akrobasi ve çeşitli gösteriler yer almaktaydı. Ayrıca şehrin koruyucusu olarak tanrıya armağanlar sunulurdu. Tanrıya değerli madenler hediye edildiği gibi içecek ve yiyecek de sunulmaktaydı. Kralın başrolü oynadığı kraliçenin, Prenslerin, prenseslerin ve devletin birçok yüksek rütbeli görevlilerinin katılımıyla gerçekleşen dinsel bayram törenlerinde, merasim alaylarında ve çoğu kez tapınaktaki kült salonunda tanrı heykelinin ya da altarının önünde hayvan kurban etme ve içki sunma, ekmek kırma ve diğer yiyecekleri sunma ya da tapınma sahnelerinde şarkı, müzik, bazen dansla eşlik etmenin büyük önemi vardı. Bu sahnelerde hangi tanrıya kurban sunuluyor ya da tapılıyorsa o tanrının mensup olduğu etnik grubun dilinde şarkı söylemek adetti. Metinlerde bu dillere ait şarkı sözleri ele geçirilmiştir. Her bir etnik gruba ait ayrı şarkıcılar vardı. Ertesi sabah kral tanrının iç evine gider, yumuşak kurban ekmeğini parçalar ve onu buğday haşiliğine koyardı. Tapınak görevlileriyle ilgili bir direktif metni de tapınak içi külte ışık tutmaktadır. Bu metinde tapınak çalışanlarının temiz olmaları istenmekte, hatta kıllarını dahi kesmeleri beklenmektedir. Ayrıca temiz kabul edilmeyen domuz ve köpeğin girmemesine özellikle dikkat ediliyordu. Tapınak çalışanlarının tanrıya sunulmuş olanı kendileri ya da yakınları ile tüketmemeleri de özellikle vurgulanmaktadır. Görevliler o Tanrı olduğu için hiçbir şey söylemez ve bize hiçbir şey yapmaz dememeleri gerekmektedir. Çünkü Tanrı'nın ruhu kuvvetlidir. Yakalamak için acele etmez. Fakat yakaladığı zaman artık bırakmaz. Bu alıntılar da tapınak görevlileri tarafından fazla korkmadıklarını ve sunuları diledikleri gibi paylaştıklarını göstermektedir. Burada ilginç direktifler de vardır. Eğer bir kimse kadının yanında yatarsa, o... Tanrıların ibadetini ne şekilde düzenlerse ve Tanrı'ya yiyecek, içecek, verecekse kadının yanına da aynı şekilde gitsin. Sonra kadının yanında yatsın. Gün ağardığı zaman derhal yıkansın. Sabahleyin Tanrıların yemek zamanında derhal tapınağa varsın. Eğer o ihmal ederse onun için bu büyük suçtur. Eğer kim bir kadının yanında yatarsa onun amiri ya da büyüğü arkadan bir kürt görevi yapmaya zorlarsa o doğruyu söylesin. Eğer o söylemeye cesaret edemezse arkadaşına söylesin ve yıkansın. Eğer o bilerek sonraya bırakırsa ve henüz yıkanmadan tanrıların kurban ekmeklerini ve kurban içkisinin yanına kirli olarak yaklaşırsa, bu durumu arkadaşı bilirse ve o sana kötülük eder de eğer gizlerse, fakat sonradan meydana çıkarsa onlar için ölüm cezası verilir. Onların ikisi de ölsünler. Bayramlar. Hetitlerde birçok bayram, festival vardı. Yapılan araştırmalar sonucu 18 kadar bayram tespit edilmiştir. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz purulli yaş adı verilen bahar bayramıdır. Bu sözcük haddi kökenlidir ve kök olarak dünyanın anlamına gelmektedir. Bu bayram çeşitli ayinlerde mitosların canlandırılması, ve anlatılması ile kutlanılırdı. Hitit bayramlarından Antah-Sumsar diye anılan bitki bayramı ilkbaharda 38 gün sürmekte, sonbahardaki Nun-Tari-As-Has ise 21 gün devam etmektedir. Hititlerde bir ilginç bayram da Haduri bayramıdır. Bu bayram